الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فما توفيقه وعش صامي الله بالله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi A'udhu billahi فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل la وليصل حبلا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلا الله العظيم الله بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم hussantıkum bil hayyul kayyumu ladi hazretleri bizim, ey oğul ey velveled, derslere devam dersimize devam edelim inşallahü rahman Sonunda da bazı meseleler hususunda sizlere e, açıklamalarımız olması zarureti hasıl olduğu için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 Ee, burası, konuştuğumuz yer sohbet makamıdır. Kürsi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamıdır. Dolayısıyla buralarda e, şahsi atıp tutmalar caiz değildir. Caiz değildir. Hani sizi önceden yatıştırıyorum ki, böyle bir diken üstüne oturmayın yani. Diken üstüne oturmayın. Bizim Göktaş rahmetli öyle yapardı. Ki, trene girmiş, Mübarek derdi, tren vakasını biliyor musunuz? Falan bütün millet. Ya ne tren vakası? Sanki zannedersin, O bilmem, 32 Mart vakası, 31 Mart vakası. Tren vakasını biliyor Bilmiyoruz falan. Trene girmiş işte, veyahut bankaya girer, bir yere girer, baston elde mübarek adam. Sahte peygamberlerle uğraşır, tayak da yemiş bir kere, mosmor olmuş geldi. Öyle girer, ileri geri konuşur falan. Ama o da şey be. Komünist, mason, dinsiz, faşistlerin, sayar sayar sayar, cins ve cibilliyetine de dediği anda oradan dedi kadının biri dedi ki, durdurun bu adamı seviyor demiş. Bu da böyle ssss yapıyorum diyor, ssss diyor. durdurun diyormuş, kadın seviyor. Böyle yapıyorum, getiriyorum, getiriyorum diyor, işte sayıyor öyle, komünist, mason, dinsiz, faşist falan, yapıyorum diyor. Neyse ondan sonra diyor, Allah hepsine hidayet versin. Bir nefes alıyorlar bankadakiler diyor, trenddekiler diyor. böyle. Yani biz bayağı adamlar gördük yani. Tabi cümleleri getirirsin, getirirsin. Tabii ki sonunda mutlaka nereye bağlamak lazım? Allah razı getirsin. Allah ihsan versin. Allah hayırlı versin. Allah şerri kaldırsın. Ve bizde e, ne olmaz? Böyle beddua şeklinde, bela şeklinde, lanet şeklinde işte bize yakışmaz. Ancak Allah'a muhalefet olursa Resulullah muhalefet olursa, ehli sünnete muhalefet olursa o vakit cevap veriliyor. Yine şahsi bir konuda değil, mi mi cevabı cevap veriliyor. Bu itibarla efendim, eee siz müsterih olun. Yani siz sohbet dedi rahatınıza bakın. Ey velalet. Ey oğul buyuruyor. Yani hucce i̇slam eee İmam Gazali Hazretlerimizin. Bize nasihatler ediyor, vasiyetler ediyor. Efendim böyle bir ümmetimizde böyle bir alim daha yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onla iftihar ediyor. Ee, i̇şte vasiyet isteyene, nasihat isteyen. Ben tahaviyy akaydi yani akide-i tahaviye e, dedim ya size itikat dersi başlarız bu şey bitince diye. Fakat sonra fikrimi değiştirdim. Yani itikatta sabitim de İmam Gazali'nin itikadı şeyine ağırlık geldi. Geçen gün ben böyle hep açarım. Böyle cidden geliyor, şuradan geliyor. Dolu kitapla devamlı meşgulüm tabii. Birden açıyorum böyle. Bir mesele birden ne çıkar diye. Bazen Eğer uygun şeyler çıkıyor tabii. Baktım orada. Kavadül Akaid. Yani İmam Gazali'nin Kavadül Akaid isimli eseri tabii eşaridir ama onun anlattığı itikad meselelerinde matur-i arasında çok fark olmaz. Çünkü temel meselelerdir metinler. Orada...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 Böyle bir alimimiz varken elhamdülillah birçok meselelere de çözüm getirmiş yani kitaplarıyla, eserleriyle. Burada da bize nasihatler ediyor. Ee, geçen dersten de bitiremedik. Ee, gelen konu neydi? Amelden e, özellikle gece namazı değil mi? Geçen dersimiz gece namazı hakkındaydı. İleri gidemedim. Gidsem de bu sefer e, çok saat geçti. Kaldığımız yerden devam ederiz. Ey oul, ey velveler! Ru i fi vasaya lukman el-hakim. lukman Hakim'in vasiyetlerinde. Lukman, Arapça'da o harfi yok. 13 ne olmaz? Lukman olmuyor. čist de lukman diyebilirsiniz. Ama onun için lukman diyoruz mesela. Çünkü Arapçada o harfi yok. Kur'an-ı sen ayette okursan ne diyorsun? Nes-saadüü'llâh ve le hikmete Neyse <gülüyor> lukmanel, <gülüyor> dedim. Namaz mı bozulur, adam mı bozulur bilmiyorum yani. Onun için biz Arapçaya uyuyoruz. Yani zannetmeyin ki hoca da kasıtlı böyle kendine göre bir şey mi çıkarttı falan. Lukman yani anladın? Ömer de yok yani. Öde ne demek lazım? Ömer. Ömer el-Hattab. Ömer İbnil Khattab. Ömer diyorsun fakat işte öyle de deyince belki millet anlamayabilir ama telaffuzlar tabi Kur'an Sünnet çerçevesinde derslerde öyle olmak zorundayız. Normal özel hayatta bilmem. Bu mübarek zatın e, peygamberliği ihtilafıdır. Onun hikmet sahibi olduğu ittifaklıdır. 4000 peygambere hizmet etmiştir. 4000 peygamber de ondan hikmet almıştır. Yani ilim almıştır. Yani en az 8000 peygamberle hayatında buluşmuştur. Büyük zat. Ama peygamber olduğu rivayetleri de vardır. Mücadele edilecek konular değildir. Çünkü peygamberlik şey ve zul karneyn ile de nbiya kedel quman fehder an diyor peygamber olarak tanınmadı eee zul lukman da öyledir e, fakat bu usta mücadeleden sakının çünkü peygamber ise değil desen kafir olusun değilse peygamber desen kafir olsun onun için kesin konuşmamak icap eder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 Fuzul fuzuli fuzul. aleyhisselam zırhı yapmış e, demiri demirie, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, ya elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, elene, Bu ne yapıyorsun yani, bunun neye yarar diye soracağım, sorayım mı, sormayayım mı? Biz olsak, daha aklımıza gelmeden ağzımıza gelir. O arada diyor, bitirdi diyor, döndü diyor, basul harp, ne güzel bir elbisesidir. O zaman dedi, iyi ki sormadım ya, boşuna meşgul edecektim mübareği. Halbuki o bitirince ne yaptı kendi? Söyledi, birçok meseleyi de e, sormadan even yani sormana gerek yok,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 Adamın kalktığından yattığına birinin bir normal vatandaş baz alalım. Eee, kasete çekmek lazım. Ondan sonra o kelimeleri tahlil edelim. Dünyasına mı yarıyor? Ahiret mi? Dünyasına mı? Ahiret mi? Kaç kelime var? Ya ortak konuşan bir adamı da itibara alalım. Çok gevezeyle de baş edemeyiz. Kaset biter. Kaset yapışı masraf çok olur. Normal bir adamı ele alalım. Bunu bir hesap yapalım ya. Bu zayiat çok büyüktür. Düşüm, sorma. Ondan sonra وَلَا تُضَيُعْ Malını zayi etme. Yani ne demek? İşte anlat, iki saat ders çıkar. Yani. Boş yerlere harcama, dünya ahirete yaramayacak yerlere harcama, fuzuli yerlere harcama. وَلَا تُوصْلَحْ مَالَ Başkasının malını, eee, malını zayi etme. وَلَا تُوصْلَحْ Başkasının malını da düzeltmeye çalışma. E, ne anladınız bundan? O sonra anlatıyorum. Te-i ne mâleke mââkmeddemte ve mâlegeidike mââkhellefte Malın, ahirete yolladığın. başkasının malı, senin diye zannettiğin tapular sende ama öldüğün anda geriye bıraktığın. Ne diyor? Malını zayi etme, başkasının malını düzeltmeye de çalışma. Ne demek? Ahirete gönderdiğin malı, şimdiden çıkart. Onu burada bırakıp da zayi etme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 Edebiyat, fesahat, belaga, şiirler, şunlar, bunlar... <gülüyor> Necip Fazıl... Adamın ikiye yakası bir araya gelmedi... Şimdi... Ya herkes Necip Fazıl vur... Şey Adam borçtan kurtulamıyordu ki zavallı... Yani... zamanlarında çoğu... Açlık sefalet içinde yani... Şimdi tabi... araba öldükten sonra pilavı göğsüne dök... Hepsi kör ölünce... Badem gözlü oluyor tabi... Ama... Zamanlarında hep... Fikir adamları... Düşünce adamları... ilim adamları... Önemli insanlar... Onlara dünyalık lazım değil diye Mevla çok dünyalık vermez. Allah muhtaç etmesin ayrı da. Ateb ju'alad-dunya li'izzati ve Şiir oku bir şiir. Efenden azdani şiirlerinden. Efenden duyduğum şiirler biçit dolu kitap oldu. Onları hazırladık ama işte uğraşı vakit şey demiyorum. Çıkartacağım size inşallah onu. Punu evet. okurdu mubare, ja. atem tu alet dunja li azzeti djahili, luxofun li di almin, faqalet hudi li udra, penul Ilmi Evladi penul djeh li evla di li diali penul Ilmi udra li evla di al Uhra. Arabsan a dat ce inavak, salaset inavak, akujiluna, debi si de, tu kiebi si rogu, sa kiebi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 Lana ilmun wa lil a'da'i malu Lana ilmun wa lil a'da'i malu fe innal mala yafnaa 'an qareebin wa 'ilmul lahi baqin la yazalu Cebbar Taala'nın taksimine razı olduk. Biz, ilim bize kaldı, mal düşmanlara kaldı. Ama mal yakında bitecek, tükenecek.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 İlmi beyanda okuduğumuz kitaplarda bir beyit var ne diyor? Kem akilin akilin ayet mazahibu ve nice cahilin cahilin telqahu merzuqa. Ha terakel lzi teraka ve sayyara alimen akıllı, alim kişiler var, geçim yolları daralmış. Oradan giriyor çıkıyor, buradan girip çıkıyor, oradan borç alıyor, oradan denklemeye çalışıyor. Bir türlü ama adamda bir akıl var.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 kalbini. Zengin'in yanında cebi keseyi sakla. Yani gitmişsin holding sahibi adamdan yeme. Durum şeyleri ben vereyim, masrafları falan. Yapma hareket, otur versin ya. Zengin versin. Allah Allah. Zaten garibanın birisin, gireceksin evde de el 100 lirayı vereceksin, karıyla kavga edeceksin, paran yine niye bitti be Yemek ısmarladım kime? Holdingçilere. Deli misin sen?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 E, efendim, ve va fi dunya lucru care Zaruret kadar al Yani care va fi un lucru care va fi un Kazancının fazlasını va harca. Kazanma demiyor bak. Şimdi, e, o un lucru Ticaret yasak olsa çalışmak yasak olsa ne derdi yetecek kadar çalış ye daha çalışma derdi. Kazancının fazlasını diyor. E demek kazandın ki fazlası var da. Kazanmak var İslam'da. Kazancının fazlasını nereye harca? Ahirette harca. وَلَا تَرْفُضُ الدُّنْيَا كُلَّ الرَّفْضُ فَتَكُونَ عَلٰى عَلٰى عَنَاقِ الرِّجَالِ كَلّٰى Burası ne kadar. Sakın dünyayı tümden bırakma. Sonra hacim, hocayım, dervişim falan dersin. Milletin boynuna yük olursun. Milletin boynuna Nikol. Mesela ne diyor? Hacca giderken ayeti kerimede Hacılar azığınızı alın. Yani ne demek? İlla peynir, zeytin o zaman da üç ayda beş ayda gidiliyor. Bozulur yolda illaki ki. Bakma şimdi bizim hacılar buradan kavurma mavurma baya şey tüzüp gidiyorlar. O zamanki imkanlarlar belki bu kadar götüremezlerdi. Çünkü üç ay nasıl dayanacak? Bu yok şu şey yok.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 Böyle adak yapan evliya var ki onu da yemiyor. Ya tamam da mübarek işte zaten geldi Allah adamı rüyasına gösterdi adam senin adresini buldu geldi de da Allah gönderdi ye işte. İlla adam gelip zorlan sokacak ağzına. Çünkü öyle ahdetmiş onu bekliyor. Yoksa adam gitse yine aç kalacak orada. Yemek geldi halde. Biz olsak ya o kadar da ahdetmediydin bir de içinden ulan.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 Ha bizim makamımıza göre bu kimseden bir şey istemeye girmez. Ölüyorum arkadaşlar. <gülüyor> ya bunu demek lazım da fıkha göre lazım. Ama onun makamına göre lazım değil. Kimseden bir şey istemeyecek. Adamlar geldi ağzına biri bakacak içeri de görecek bunu da ip sarkıdarsa çıkacak. Oradan e, de daha falan Cık. bir şey istemeyeceğiz ya demiyor. E Allah Allah. Ya gitti adamlar. Öleceğiz burada. Nefis ne yapmıştır?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 Öbür telef kurtardın seni. Ama o makam... <gülüyor> sen öyle düşersen sakın sessiz durma. Sen sen sessiz durma ölüsün hakikaten orada. Çünkü makamı müsait değil. Sen sebeple aleminde çalış. Yani millete yük olma. Ama hakikaten İbrahim Ethem gibi adam olursan... bu başka. Geldi camiye bir gün ihtikaf, iki gün ihtikaf. Yemek yok, bir şey yok.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 Yani, burada demiş, ya, ikide bir yemek getiren olmaz demiş, kaç gündür de buradasınız demiş yani. Ey İmam Efendi demiş, sen ne, sana ne demiş yani. Erizkü Allah demiş yani sen, bunu sormana bir gerek yok. Ya tabi de kardeşim demiş, bura benim cami demiş yani. Kaç gün burada aç kalırsan, burada bir ölürsen kalırsan demiş. Ya efendim bu mesuliyet olur, biz de bunu baş edemeyiz sana her dakika kim yemek getirecek falan. Ya demiş şu caminin karşısındaki Yahudi var ya, kuyumcu mu, nece işte sarraf maraf. He demiş, o bana söz verdi demiş, her gün iki pide getiriyor demiş. O imamana baştan demiş ki, devamlı böyle camide durulmaz efendim demiş. Biraz da demiş çıksanız da demiş, ara sıra rızkınızı temin etseniz de sonra namaza gelseniz daha iyi olmaz mı demiş.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 Zaten Yahudi Ermeni de ticarette daha da sözünde durabilir. Bizim Müslümanlar daha da kazı katar. O dairede al. Da. Ahlak meselesi. Yani insanlara yük olmamak için çalış. Ne demek? Derviş olacaksan e, derviş de şarf. dünyayı, R'si riyayı, V'si varlığı, Y'si yalanı, Ş'si şehveti terk etmek demek. Öyle pozlarla, hareketlerle boynunu kıraraktan falan Derviş olumluyor. Derviş olayım dersen, efendim, e, millete de yük olmayacaksın. Ya da kendini ibadete verdin falan, ondan sonra millete... Ne biçim cemaat ya? Kaç gündür burada ibadet ediyorum, bir içine içermişin yermişin sormuyor. Sormaz. Sormaz. Mecbur mu? Sen derviş olamazsın. Çünkü, niye bana sormuyorlar ne yersin ne Git çalış.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 Öyle oruç tut ki gândiți kırsın. Yani nefsani isteklerini este ce este ce este ce este ce este ce este ce este ce oruç, ce este ce este ce este ce este ce este ce oruç. ce este ce este ce este ce Hep bunlar kimi vasiyetleri? He? Kopartmadınız değil mi şeyi? Kopartmadınız. Luqman-ı Hakim'in vasiyetleri. Luqman-ı Hakim'in vasiyetleri belki binlerce binlerce bin, on, belki de on binlerce ilim var. Biraz daha uzun yaşamıştım. Bütün kitaplarda hep Luqman-ı Hakim'in tavsiyeleri. Sağlık hakkında var,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 Şimdi buradaki dersimizdeki vasiyet Libni'yi oğluna vasiyetlerinde ne buyurmuş ennehu kale mübarek zat buyurmuş ki ya buneyye ey olcağızım hep Kur'an-ı Kerim'de lukman Hakim'in şeyinde ne geçiyor? büneyye yani. Ne demek? yebni ya veledi ey oğlum demiyor. ey oğul ceizim yani yavrucuğum gibi. Burada da ne vardır? insan çoluk çocuğuna Hikat ederken, e, efendim yumuşak davranmalı, gönül almalı, kırıcı olmamalı falan işte, sevdirmeli, merhamet hissini açlamalı. Kazık kadar oldun lan, bilmem ne namazda kılmıyorsun. Hadi namaz içinde de, de çok da çalışmıyorsun, para kazanmıyorsun, üniversiteye geçemedin, imtihanları kazanamadın. Her onu söylüyorlar. Pek namaza da e, sitemeden azaldı şimdi. Ama böyle tabirler namaz içinde olsa. Dünya içinde olsa lanman, yani e, değil. Ya oğlum, yavrucuğum, Kur'an tabiri böyle. La tekûnen sakın horoz olmasın, ek yese sakın horoz senden daha akıllı çıkmasın, daha pehlivan çıkmasın, diyor. Ne demek? Sakın horoz senden daha zekalı olmasın. Neye? Horoz seher vakitlerinde nida ediyor. Ne demek? Ötüyor. Ötmesi ne? He? Hidâ se sıyahat siyahat Horozların sesini duyduğunuz zaman Fesebbihû Subhanallah deyin. Ve hacetlerinizi isteyin. Dua kabul saatidir. dir. Fe innâ meleken Çünkü horoz ne görüyor? Melek görüyor. Ve idâ se mû'tum, ne el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 Nida diyor, l Ve vei mi se îni la, Allah Hamdi tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. hit ki horozun ötmesi toar, nedir vei cu horozon, le testezi vezi e de. Eu se biahubi la, eu se se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 Her şey değişiyor. Yattığınız yatağın tesbih sesi size duyulursa sabah kadar uyuyamazsınız. Yattığınız yatağın tesbih sesi siz duysanız zaten cinlendi mi, büyülendi mi kalkarsın ayağa bir daha yatamazsın. Nereden geliyor bu ses ya? Bizim eve zatlar geliyor, her gece ruhaniler ihtima ediyor falan. Bizim evde sesler duyuluyor. Öyle bir de vardır ya acaba atta yatır mı var bahçede falan? İyi de bir ses gelir derler böyle şeyler. Yatıran el var, katıran helizum var. <gülüyor> Orada yatak tesbih eder, şeydeki ağaç tesbih eder, minder tesbih eder. Ses gelir yani. Kimine duyurtulur, çok nadir tabii. Yani işte dayanamayacağımız işleri de duyurtmasına lüzum yok. Biz gayba iman ediyoruz elhamdülillah. elhamdülillah. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurduysa haktır. Kesme ediyor. Hayvanlar zaten sesli. Bülbüllerin hayvanların sesleri efendim dilleri var. Ikrime radıyallâhu anh Cuvâdî Yusebbi Hücece Ağaçlar tesbih ediyor Evelüstuân edu direkler tesbih ediyor Ondan sonra Neven nevâtaat Bitkiler tesbih ediyor e, Yaş oldukları sürece Yani bitkiler yaşken hep ne yapıyor? Tesbih ediyor. Hatta işte o iki mezarın başına geldiğinde Bukhari hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem iki tane ne yaptı? Yaş Bitki dikti Birisi dedi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 Yani tesbihin şekli şu, ''Sübhanallah ile Azim ve Ebu hamdi. Bunu söylüyorlar. ''Sübhanallah ile Azim ve Ebu hamdi. ''Kurdu, kuşu, canlısı, cansızı'' Mesela taşlar, çakıl taşları. E evet, tesbih ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline aldı. Ne yaptılar? Başladı ses, ''Sübhanallah Ebu Hamdi, Sübhanallah Duydular hepsi. Hadis-i geçiyor. Ebu Bekir Sıddık'ın eline verdi taşları. Onun elinde de tesbih etti. Cazdır Ömer de olacak. Sonra e, bir sahabenin eline verdiler. Tespit durdu. Tespit durmadı. Ses durdu. Tespit durmadı. Ses durdu. Ama efendim sonra sev Hazretleri biraz Ömer'nin ellerinde sesi duyuldu. Taş tespit diyor. Yemek yiyorsun. Kas açanak, tabak, porselen, kaşık. Hepsi ne diyor? Subhanallah ve hamdi. ve hamdi. Evet. İnsandan başka kafil yok. Elbise yeni oldukça tesbih ediyor. Allah Allah. Kirlenirse tesbihi bırakır diyor. <gülüyor> Bunu da yeni görüyorum sizden beraber yani. İyi bir şey tabii. Allah toprak tesbih ediyor. Allah. Islanana kadar. Su tesbih ediyor. Aktığı sürece. Dursa tesbihi terk eder. Allah, Allah. O ırmaklar akıyor. Azim Mahmudü Hüdayazade'nin Vakaat-ı Mahmudiye isimli eserinde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 Hani doğuda hep Şeyh Musat'ı takarlar da ya. O Şeyh Mus diye bir at yok. Şeyh Musa ez Hazretleri, Abdul Abdülkadir Geylani Hazretlerin teyzesinin oğlu. Mardin'le Diyarbakır arasında yatayan kabri şerifi çok büyük çok. Abdülkadir Geylani'ye gitti. Haç'a giderken Bağdat'a geldi. Abdülkadir Geylani onu yolda karşıladı. E, güneş Bağdat'ın güneşi geldi dedi ona. O da onu ziyarete geldi. O şey köyü var yani bir köyde katliam yaptılar 40-50 tane bilici bilge bilgeköy o köy onun üstü işte kabrinin olduğu yerin üstü orada 40 göze var. Abdurrahim Geylani 40 kişiyle geldiler. Her asayı vurduğu yerden göze çıktı. O 40 gözenin olduğu mevki. Şeyh Musa Hazretleri o Şeyh Musa Hazretleri radıyallahu teala mesela. E onu gömenler diyorlar bütün kitaplarda geçiyor bu. Kabri de derin kazın buyurmuşlardı. Ya diyor lahti kapattık hani üstüne tahtaları. Daha biz kapattık yani anlıyoruz.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 zikri bırakmadan avlanmaz. Bu atin tefsirinde İsra suresine geçiyor. Hiçbir balık zikri terk etmeden avlanmaz. Onun için Evliya Allah'tan bazıları ne diyormuş? Gafil balıkları yiyip de gafil olmayayım. E tamam da zakir balık zaten bulamazsın. Çünkü zakirse tutulmuyor. O zaman da yememiş yemez tabi. Bazıları da hayvani zaten hayvani gıda da yemiyorlar itikafta. Kırk gün erba hayvani de yok. Hayvani deyince...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 لقد هتف في جنح ليل حمامه على فنن وهن اني لنائم كذبت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم ازعم انني هائم منذ ولا البهائم söyleyen zat ne diyor diyor ki gecenin karanlığında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 Haşa ve kella sübhâneke hâdâ buhtânun azîm Vallâhi büyük iftiradır vallahi büyük iftiradır Hangi hoca cesaret etmiştir kadın erkek çalışması caiz değil deme! Biz 5 seneden sonra 8 seneye karşı çıktığı da hapislere düşmedik mi? 28 Şubat'ın en büyük mağduru ben değil miyim ya? 8 seneye çıkartıldı 8 seneye çıkartıldı hafızlık bitirilmek için, Arapça bitirilmek için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 İsmail Cami Hamus, okullar meselesinden uzağız. Orada konuşmam da var. Dinle bakalım yoksa. O zaman konuş. Okullar meselesi bize uymaz. Çünkü bizim fıkıh kitabımızda 7 yaşından sonra erkeğin kıza Kur'an öğretmesi bile caiz değildir. Erkeğin kıza 7 yaşından sonra Kur'an öğretmesi bile. Kur'an öğretmesi caiz değil de matematik öğretmesi caiz olur mu?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 Dolayısıyla burada kimseye efendim e, rencide edecek bir durum yok. yeni diyorum, araştırın diyorum, mesele belli değil diyorum. Araştırma neticesine çıkar meydana diyorum. Bu şekilde bir konuşma yapılmıştır. Bu konuşmanın e, ben vatana millete bir zararlı yönünü görmüyorum. Efendi Hazretleri'ne diyordum, soruyordum, şuraya çağırıyorlar çıkayım, buraya çağırıyorlar çıkayım. Efendimiz buyurdu ki bana, Ahmet e, bundan sonra bana nereye çıkacağını sormana gerek yok.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 Müslümanların yatırımlarının zayi olmaması için Allah'a yalvarıyoruz. Mama Sicin Allah, Amin Subhan rabbil Alina, Alelu Abdullah Rabbi Alina, Salaam, Alelu Abdullah, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Salaam, Allahumma nasil qom khair masailakum Muhammad sallallahu taala alaihi -al sallam n'agudukum shir mas'adakum Muhammad sallallahu taala alaihi -al sallam fanta almustanu alak al-balaq la hamla wa la illa abla, il al azim Allahumma nasil qom al kullihi agjli wa agjli ma alimna minu ma alim. min al shir kulli agjli wa ma alimna minu, ma Allahumme rabbena atinam lezumke rahmeten ve heyyilena min emrina raşeda Allahumme rabbena atinam lana nurana ve gfir lana inneke ala kul şeyin qadir ve sallallahu teala ala seyyidina muhammedin ala alihi sahbihi selleme teslimen kethiran velhamdülillahi rabbil alemin Allahumme salli ve sellem ve barik ala seyyidina muhammedin nebiyil ummi el habibil alil kadri el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 Sen fazl-i kerimul sünneti kurtar, ya rabbi ehl-i sünneti kalas-ei Amin amin. Bi hurmet Daha ve Yasin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ilha-i şerefinebii sallallahu teala aleyhi ve sallam-i şahine. Envaatna, envaatil müslümin, envaatil cemaatna hadirin. În geçmişlerimizin ruhleri için. El Fatiha.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 ghayril maghdoubi alayhim wal ddalin amin